Hasan Tahsin Feyzdi'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali Meariç Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 44 ayettir. Adını 3. ayette geçen Meariç kelimesinden almıştır. Meariç, Mârec'in çoğuludur. Yükselme dereceleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir kişi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 Çünkü Rablerinin azabına karşı güven içinde olmuş değillerdir. Onlar edep yerlerini eşleri ve ellerinin altında malik oldukları carileri dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama bundan ötesini arayanlarsa işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetenlerdir.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 Adını konusu olan Hazreti Nuh aleyhisselam ve tebliğinden almıştır. 28 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye kavmine gönderdik. Dedi ki ey kavmim şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim.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 İnkarcılar ve münafıklar her devirde tagutlara ve hevalarına bağlanıp ilahi vahye kulak tıkamışlardır. Aynı zamanda yayılmasını ve insanların ona meylini ve ona gidişini önlemeye çalışmışlardır. Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. Dedim ki,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 ''Sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma.'' İşte bunlar günahlarından dolayı tufanda suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ''Ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma.''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 hayranlık veren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız. Doğrusu, Rabbimizin şanı pek yücedir. O, ne bir zevce, ne de bir çocuk edinmiştir. Hakikaten bizim beyinsizimiz, iblis ve taifesi, Allah hakkında gerçek dışı, yalan yanlış şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz de, İnsanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğini sanmıştık. Şu da bir gerçektir ki insanlardan bir takım erkekler korkulu durum ve yerlerde bir takım erkek cinlere sığınırlardı da onların azgınlık ve şımarıklıklarını artırırlardı. Hakikaten onlar insanlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi asla diriltemeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz Melekleri dinlemek için göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle ve akıp yakan alevlerle dolup olduk. Ve biz önceden meleklerden haber dinlemek için onların oturulacak yerine otururduk. Artık kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev boduyor. Yeryüzündekilere bir fenalık mı istendi yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi? Doğrusu biz bilmeyiz.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 Ona iman ettik, kim de Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de zulme ve zillete uğramaktan endişe eder. Doğrusu biz cinlerden Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapan zalimler de vardır. Müslüman olanlarsa işte onlar doğru yolu araştırıp bulanlardır. Hak yoldan sapanlarsa artık cehenneme odun olmuşlardır. Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki,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 muhakkak ona ve benzerlerine içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha zayıf ve sayısının daha az olduğunu bilecekler. Resulüm, de ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi belirler, kesin bilmiyorum. Bütün görülmeyeni bilen O'dur.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 Kur'an'ı tertiliyle okumak, harflerin hakkını ve müstahakkını vererek, lağın, celi, hafi, teganni ve sanat gösterisinden uzak olarak, ağır ağır, düzgün okumaktır. Bunlar bilinip gözetilmeden okumak, keyfine göre okumak olup haramla neticelenebilir. Doğrusu biz senin üzerine, sorumluluğu ağır bir söz olan, Kur'an'ı vahidip bırakacağız. Gerçekten gece ibadete kalkış, kendini vermen için daha uygun ve okuyuş bakımından da daha etkilidir. Çünkü gündüzde senin uzun meşguliyetin vardır. Gece gündüz, Rabbinin ismini an ve ibadet için her şeyden, masivadan, dünya sevgisinden kesilerek ona dön. O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız onu vekil tut, ona bağlan ve ve yalnız ona kulluk et. O puta tapanların söylediklerine karşı dayan metanetli ol. Onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. Varlık sahibi olup da seni yalan sayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda boğazlarına takılacak bu şiddetli bir ateş, bir de boğazdan geçmeyen bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır.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 verdik. Eğer inkar ederseniz şiddetinden çocukları bile ak saçlı bir ihtiyar yapı verecek o günün şiddetinden nasıl korunacaksınız? Gök o günün dehşetinden dolayı yarılmış onun vadi mutlaka yerine gelmiştir. Şüphesiz ki bu ayetler bir öğüt ve uyarıdır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol seçer. Rasulü,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 Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul